Elhamdülillahi rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem, barik ala nebiyina Muhammed ve ali ve sahbi ecma'ina. Amma ba'd. Bugün 11 Şubat 2014 Salı. İbnü'l-Seyyib'in Vasit'e Şerhine Tahrikler derslerimizin 22. dersi. evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeyhul İslam İbn Taymiyyah rahimeullah diyor ki: "Ve lihaza kana man qara'a hadi'l-ayate fi'l-leyleti." Fi leylatin. Fi leylatin yezel alayhi min Allah hafizun ve la yakrubehu şeytan hatta Bu sebeple geceliğin bu ayeti okuyan kimse için Allah tarafından daima bir koruyucu görevlendirilir ve şeytan sabah oluncaya kadar ona yaklaşmaz. Bu bir hadisi şerifi zikrediyor Hazreti Demir Rahimullah. Allame İbnü'l-Seym Rahimullah diyor ki <gülüyor> Bu buharinin Ebu Hureyv radıyallahu anh, rivayet ettiğinin hadisin bir bölümüdür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu zekat mallarını korumakla görevlendirdiğini anlatıldığı kıssada verilen bilgiye göre o şeytanı yakalar. Şeytan Ebu Hureyv radıyallahu anh'a der ki sen yatağına girdiğin zaman ayetel kürsi'yi sonuna kadar oku. O zaman Allah'ın gönderdiği bir koruyucu sabaha kadar senden ayrılmaz ve şeytan şeytanı sana yaklaştırmaz. E bu Hureyre radıyallahu bunu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O çok yalancı olduğu halde sana doğruyu söylemiş. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah Allah azze ve Celle'nin şu ayetini zikrediyor. Ve kavluhu Subhanahu huvel evvel vel akhiru vel zahiru vel batinu alim allah Teala'nın şu sözleri, o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, o her şeyi bilendir. Hadis suresi 3. ayet. allah Teala'nın şu sözleri, bu müellefin daha önce İhlas suresinde Yüce Allah'ın kendi zatına vasfettiği şeyler diye söylediği sözlerine atfedilmiştir. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bunlar Allah'ın dört ismidir. Hepsi zaman ve mekanı birbirine karşıtı isimlerdir. allah Teala'nın önceki ve sonraki her şeyi kuşattığını, mekanda da böyle olduğunu ifade ederler. Onda zamanı ve mekanı kuşatıcılık vardır. O ebeldir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kendisinden önce hiçbir şey bulunmayan diye tefsir etmiştir. Müslüm hadisi. Hmm. Bu hadisinde o ispatı nefiyle tefsir etmiştir. Bu subuti sıfatı selbi sıfat kılmaktır. Subuti sıfatların daha mükemmel ve daha çok olduğunu zikretmiştik. Böyle olduğu halde peki niçin peygamber aleyhissalatü vesselam subuti bir sıfatı selbi bir sıfatla tefsir etmiştir? Biz deriz ki peygamber aleyhissalatü vesselam yani, yani o veliyetini... evveldir subuti. Hı -hı. selvisi ne ondan önce hiçbir şey, şey yoktu. yoktur niye böyle bir tefsirde bulmuş evet. biz deniz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evveliyeti yani ilkliği tekit için onu selviye bir sıfatla tefsir etmiştir şimdi mesela normalde evvel dediğinde ilk etapta anlamı aklına gelebilir zaten ee, en başta olduğu Hı -hı. en başta yani ilk olduğu Allah Hı -hı. ama Hı -hı. şimdi ilklik bazen şöyle bir vehim ulaştı, oluşturabilir ilklik nice ilk, ilklikler vardır öncesinde yokluk vardır Doğru mu? Yani mesela şimdi bir koşu yarışması oldu ben birinci oldum. Koşu yarışmasının öncüsünde koşmamamız diye bir yokluk vardı bizim evet. değil mi? Koşmamamız. Ama bu Allah Azze ve Celle hakkında böyle değildir. O yüzden aleyhissalatü vesselam evveli de anlatırken tehkit babından diyor ki o evveldir ama öncesi hiçbir olmayan. Şey. Tamam. Öncesi olmayan yani. Hani öncesinde hiçbir şey yok. Öncesi olmayan. Bir başlangıcı olmayan hı hı. anlamında. Evet. Yani o mutlak evveldir. İzafi bir ilklik. Evvellik değildir. Hmm. Mesela bir şey hakkında kendisinden sonrakine nazaran ilktir, evveldir denir. Hmm. Bu kendisinden önce başka bir şeyin olduğunu gösterir. Mesela Bu... ne gibi? Üç, e, e, şimdi şu cümleme dikkat edelim. Ahmet, Mehmet, Ali. Tamam. Ahmet, Mehmet, Ali. Koşu yarışı yapıyorlar. Ahmet birinci. Dikkat, e, yani kimlerin birinci, ikinci ve üçüncü olduğuna dikkat edelim. Ahmet birinci, Mehmet ikinci, Ali üçüncü. Birisi bana sor dedi ki Ahmet e, yarışta kim önce geldi? Mehmet mi Ali mi? Ahmet'i sormuyor. Ahmet halbuki yarışmada nedir? Birinci. Mehmet mi Ali mi? Mehmet kaçıncıydı ikinci? Hı hı. Ali birinci. Üçüncü. Üçüncü. Ben diyorum ki Mehmet birinci geldi. Yani kime göre Ali'ye göre. Halbuki Ahmet'e göre nedir? İkincidir. Hı hı. Ama konu siyah ne siyahı? Sorulan siyah. E, Mehmet'le Ali arasındaki siyah. Ve bu Ali'ye nispetle birincidir. O yüzden Mehmet'e her ne kadar yarışın aslında ikinci gelse de bile... Ali'ye nispetle birinci dememiz Türkçe mantıkla da caiz. Az önceki örneğim buna caiz. Yani şimdi ben birisi bana sorsa dese ki ah Mehmet mi önce geldi, Ali mi birinci geldi ne de, Ne deriz? Mehmet birinci geldi değil mi Ali'ye nispetle. Bu Türkçe'de gayet makul bir durumdur. Bunu anlatmak istiyor. Şimdi oradan itibaren okuyorum. Bu sebeple evvelin. Bu sebeple ev, el evvelin kendisinden önce hiçbir şey bulunmayan diye serbir bir sıfatla tefsir edilmesi onun mutlak manada ilk olduğuna daha kapsayıcı bir anlamla delalet eder. Hmm. Bu zaman yönünden önce olmak. Biz de biz de riskten alalım. Biz, biz deriz. deriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evveliyeti, ilkliği tekit için onu سلبیه bir sıfatla tefsir etmiştir. Yani o mutlak evveldir. İzafi bir ilklik, evvellik değildir. Mesela bir şey hakkında kendisinden sonrakine nazaran ilkdir, evveldir evet, denir. Evet, kendisinden sonrakine nazaran ilktir. Yoksa mutlak ilklik Söz konusu değildir her zaman. Ama işte bu vehmi kaldırmak için Aleyhissalatu vesselam Allah hakkında mutlak ilkliği ispat etmek için ne yapmış? Öncesin olmaması. Evet. Bu kendisinden önce başka bir şeyin olduğunu gösterir. Bu sebeple el-evvelin kendisinden önce hiçbir şey bulunmayan diye selbir bir sıfatla tefsir edilmesi onun mutlak manada ilk olduğuna daha kapsayıcı bir anlamla delalet eder. Demek ki Allah'ın ilkliği nisbi ilklik değil, mutlak ilkliktir. Evet. Bu zaman yönünden önce olmaktır. O ahirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisinden sonra hiçbir şey bulunmayan diye tefsir etmiştir. Onun sonluğu sebebiyle bunun onun tek olduğu, tek son olduğuna delalet ettiği zannedilmesin. Evet. Çünkü cennet ve cehennem gibi yaratılmışlardan olduğu halde ebedi olan başka şeyler de vardır. Evet. Buna göre el ahirun'un anlamı o her şeyi kuşatıcıdır. Onun son olmasının sınırı yoktur demek. Evet. Yani son olmasının sınırı yoktur. Yani sadece o sondur ondan sonra her şey yok olacaktır. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah Azze ve Celle de nice mahlukatlara ki bunlar zaten en başta cennet ehli. Bunlara ebediyet verecektir. Peki o. bir insan dese ki Allah'ın ebediyet sıfatı var. Cennete girenlerin de ebediyet sıfatı olacak. Nasıl arasını uzlaştıracağız? Hiçbir şeyin benzeri yok. Diyeceğiz ki Allah'ın ile mahlukatın ebediliği arasında çok fark var. Mahlukatın ebediliği kendi gücüyle değil Allah'ın onlara ebedi kılmasıyladır Allah ise kendi başına kainde zaten kayyum sıfatı vardır isimlerdeki müssenmalık burada hmm. da söyleyebiliriz Evet, mi? evet isimlerdeki müsemalık e, isimlerdeki benzerlik ki benzerliği gerektirmez mi? ki cehmiye biliyorsun cehmiye Cennet ve cehennemi ebedi görmüyorlar hmm. hem cennete hem cehennemi ikisi de fanidir diyorlar hmm. Gerekçelerinden bir tanesi diyorlar ki biz cennet ehline diyorlar. Faniliği versek Allah'la benzetmiş oluruz. Yani adamlar teşbih etmeme de o kadar samimi ki cenneti bile hı hı. ne yapmışlar? Fani görmüşler demişler ki biz Allah'a, biz Allah'a ebedidir, şey, mahlukata, cennete giren mahlukata ebedidir dersek Allah da ebedi birbirine benzetmiş oluruz. Biz de ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin ebediyeti hiçbir şeye, muhtaç değil. Bunların ebediyeti başkasına muhtaç, başka varlığa muhtaç o da Allah. Bu birinci fark. Daha o kadar çok fark çoğaltılabilir. İkinci fark mesela onların ebediyet sıfatı almadan önce böyle bir sıfatı yoktu. Bu sıfat sonradan eklendi. Allah azze ve celle'deyse bu her zaman vardır. zat sıfatı onun ebedi sıfatı vesaire daha farklar çoğaltılabilir evet. <gülüyor> o zahirdir. Zuhurdan gelir. Yukarıda olmak demektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. O öyle bir Allah'tır ki Resulü'nü hidayetle ve hat dinle, bütün dinler üstü kılmak için, ishar etmek için göndermiştir. Tövbe 33. Hayvanın üstüne çıktı binde anlamında da e, zah zah zaharadabbe evet. denir. Yecüc ve Mecüc bu seti aşmaya, zahir olmaya güç yetiremediler. kef 97. Yani setin üstünden geçemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimenin tefsirine şöyle dedi. O üzerinde bir şey olmayandır. Yani o her şeyin üstündedir. Şimdi işte bizim her zaman anlattığımız şey, o, o, o zahirdir nasıl tefsir ediyor üzerinde hiçbir şey yoktur. Hani dolayısıyla Allah Azze ve Celle arşunun üzerindeyse onun üzerinde boşluk mu var bir şey mi kuşatmış en büyük reddiyelerden bir tanesidir. O zahirdir onun üstünde hiçbir şey yoktur. Onun üstünde onumdur ne güç olarak ne kuvvet olarak. Ne zat olarak bir varlık olarak ne bir böyle bir üzerinde nesne var ne bir onu kuşatan bir sınır boşluk anlamında bir şey var anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yok. Delil o zahirdir. Aleyhissalatü vesselam zahir nasıl tefsir etmiştir? Üzerinde bir şey olmayandır diye tefsir etmiştir. Evet. O batındır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimenin tefsirinde şöyle dedi. Senden başka her şeyi kuşatan yoktur. Diğer bir tabla senden öte hiçbir şey yoktur diye de e, anlatabilir Senden öte hiçbir şey yoktur anlamında ne? Ya senden öte hiçbir şey yoktur, her şey sensin ki bu mümkün değil, Naslar bunu reddediyor. Ya da senin zat olarak her yeri hulul etmişsin, Naslar da bunu reddediyor. Ya da senin ilminden öte hiçbir şey yoktur. Yani her şey senin hükmün, mülkiyetin ilminin altındadır ki doğru olan da budur. Yani batın baktığın zaman tek başına mücerret ele aldığın zaman siyaktan koparı. bu anlamlara delalet edebilir. Yani batın işte senden öte hiçbir şey yok yani her şey sensin. Bu bir anlamıdır. İşte her şeye hulul etmişsin. Sen, senden ayrı hiçbir şey yok. Her şeyle iç içesin. Cık, bu bir anlamdır. Vesaire bu türlü şeyler. Veya işte e, senin gözetiminden hiçbir şey kaçmaz. Mülkün altından hiçbir şey çıkamaz anlamında. Ki doğru olan anlamda zaten budur. Bunu çok uzatmaya gerek yok. Nasr'ın hepsi delalet ediyor. Eylül sünnet de bunu da etmiştir. <gülüyor> o batındı. Peygamber Selam bu kelimenin tefsine şöyle dedi. Senden başka her şey kuşadan yoktur. Bu onun her şeyi kuşatmasından kinayidir. Fakat mana şudur. O yüce olmakla beraber batındır. Onun üstü olması yakınlığına aykırı değildir. Batın yakın manasına daha yakındır. Bu dört ismi iyi düşün. Bunların birbirinin karşıta olan isimler olduğunu görürsün. Hepsi de tek bir müptedanın haberidir. Fakat atın... tek bir mübtedane huve. Vel evvelu vel ahiru ve zahiru. <gülüyor> huve mübteda Evvel ahir zahir batın bunlar. <gülüyor> diyor tek bir mübtedanın hepsi haberidir. Evet. Fakat atıf harfi vasıtasıyla haber olmuşlardır. Atıf harfleriyle yapılan haberler, atıf harfi olmaksızın yapılan haberlerden daha güçlüdürler. Evet, evvelu Ahirel-i azahirü az dilde ve ve ve aralara ve vavların girmesi diyor ki bu daha güçlüdür. Mesela Allah Teala şöyle buyurmuştur. O çok bağışlayan ve çok sevendir. Arşın sahibidir. Yücedir dilediğini yapandır. Buruç 14 16. Bunlar aralarında atıf harfi olmaksızın yapılan müteddit haberlerdir. Fakat Allah'ın isimleri ve sıfatları bazen atıf vav'ına bitişik olarak gelirler. Bunun faydası şudur. Birincisi öncesini tekittir. Çünkü geçmişin üzerine atıf yap, yaptığın zaman onu esas almış olursun. Esas alıdan sabit olur. İkincisi... Yani... De... Neyse gerek yok ya çok böyle. İkincisi şey, birleştirme evet. ifade etmesidir. Bu mevsufun çokluğunu gerektirmez. Yüce Allah'ın şu ayetine ayetlerine dikkat ettin mi? Tesbih et yüceler yücesi Rabbini. Odur yaratıp düzenleyen, takdir edip hidayet eden. Allah suresinin. Madem böyle taksimata bölmüş, şunu diyebilir. Mesela o çok bağışlayan ve çok esirgendir. Bu da atıf var değil mi? Sonra arşın sahibi yücedir. Burada atıf yok. Mesela bazen atıf yapar, bazen atıf yapmaz. Diyor ki atıf yapmasının faydası şudur. Öncesinin tehditidir. Yani sen evvel dediğin zaman evet. Vel evvelu vel ahiru ve ahirdir de dediğin zaman bu evvelinde nedir aynı zamanda? Bir tehditidir ahir demen. Bu birincisi. Ikinci, ikincisi birleştirmeyi ifade etmesidir. Bu da mefsufun çokluğunu gerektirmez. Yani... Şimdi o evvel, ahir, zahir bunların hepsi sıfatlar, isimler. isimlerin altında sıfatlar var. Bunlar mevsufun yani o da kim? Allah'ın çokluğunu gerektirmez. Buna da bir işarettir demiş oluyor. Bu ayeti de örnek veriyor. Yüce, tes tesbih et, yüceler, yücesi Rabbini odur yaratıp düzenleyen. ikinci Rabbin, yüce Rabb, yaratıp düzenleyen, takdir eden, hidayet eden. Bunlar hepsi sıfatlar. Hepsi kime dönüyor? Tek bir mevsufa. Demek ki mevsufun çokluğu, e, e, sıfatların çokluğu mevsufın çokluğunu Gerektirmez aslında burada neye atıf var Bazı taifelere reddiye var Diyorlar ki siz Allah'a ne kadar çok sıfat verirseniz O kadar çok ilahın olmasını gerektirir Muhtezile mantıklı e, Bazılarının e, e, Yani yüzeysel olarak işaret ettiği gibi Diyorlar ki Allah'ın sıfatları var Diyemeyiz biz sadece isimlerini ispat ederiz Diyorlar muhtezile Çünkü Taaddudu sıfat diyorlar. Sıfatların çokluğu yedul tedullala taaddudul kudama. Kadimlerin çokluğunu gerektirir. Kadimden kastları Allah. Hı hı. Yani sıfatların çokluğu Allah'ın çokluğunu gerektirir. O zaman sıfatları biz iptal ederiz. Bu saçma sapan batıl bir şey zaten. Ona atıf ediyasındayım aslında. i̇bn onu söylemeyi istiyor. Burada açıklamıyor belki ama kastı İbn-i bu. O yüzden de diyor ki ikinci fayda şudur. Bu mevsuf bu yani atıf yapılması mevsufun çokluğunu gerektirmez. Yüce Allah'ın şu ayetlerine dikkat ettin mi? Hangi ayet? Şu ayet. bak. Diyor ki, tesbih et yüceler yücesi Rabbini. Birinci sıfat ne? Yüceler yücesi Rabbin. Başka? Odur yaratan iki, düzenleyen üç, takdir eden dört, hidayet eden beş. He, bu beş sıfat neye dönüyor? Odura dönüyor. Doğru mu? O tek midir? Odur kelimesi tek değil mi? Müfred. Mesela huve diyor değil mi? Hum olsaydı çoğu olurdu. Huve tek. Demek ki bütün bu mevsuflar huve yani teke dönünce demek ki mevsufların çokluğu, e, me, e, vasıfların çokluğu mevsufun çokluğunu gerektirmiyormuş. Hmm. Demek sıfatların aynı yani bu o kadar hani m, anlatılmaya ihtiyaç duyulmayacak kadar açıktır ki ama şimdi e, işte bidat tehli çıkıp ş, e, böyle şüphe atınca da alimler yer vermiştir. En basından benim şimdi bir yılmaz olarak düşünelim. El benim sıfatım, göz benim sıfatım, ayak sıfatım. Yılmaz bir tane ya. İşte bir sürü sıfatım evet. var şimdi benim çok olduğumu mu gösteriyor? Bu kadar saçma bir şeydir yani. Hı. Ki ayetle de zaten bunu ispatlıyor. Diyor ki o yüceler yücesi Rabbin başka odur yaratan, düzenleyen, takdir eden, hidayet eden. Yaratıp düzenleme, takdir etme, hidayet etme. Kaç tane? Dört tane. Neye dönüyor? Odura dönüyor. O, o ne? Tekil. Hı. Demek ki çok sıfat, çok sıfatlananı gerektirmiyor. Evet. Yaratıp düzene koyan yüce Rabb takdir edip hidayet edendir. Evet. Yani bak diyor yaratıp düzene koyan yüce Rab aynı zamanda takdir edip hidayet edenler hepsi Rabb'tir. Tek evet. varlıktır. Evet. Atfın farklılığı gerektirdiği bilinen bir şeydir. Evet, atf farklılığı gerektirir ama mevsufun farklı olduğunu gerektirmez, tamam mı? Evet. Atfın farklılığı gerektirdiği bilinen bir şeydir dediğin zaman cevap olarak şöyle denir. Evet. Fakat farklılık bazen eşyanın kendisiyle, bazen de vasıflarla meydana gelir. Evet, bazen eşyanın kendisiyle meydana gelir, bazen vasıflarla meydana gelir el göz bunlar vasıflardaki farklılıktır. Ama hepsi bir zata delerdir. O da Yılmazsa Yılmaz'dır. Ah, Ahmet sahmettir Peygamberse peygamberdir. Allah'tırsa Allah'tır. Herkes kendine mahsustur. Evet. Farklılık Evet, bazen farklılık, bazen eşyanın kendisiyle, bazen de vasıflarla meydana gelir. Farklılık bazen lafsi ve manevi bir farklılık olmasına rağmen bu vasıflardaki farklılıktır. Manası aynı olmasına rağmen lafızdaki farkların atfına örnek şairin şu sözüdür: Fa elka kavuleha kedi ben ve meiten. Onun yalan yanlış. Evet, meynen. Meynen. Onun yalan yanlış sözler söylediğini gördü. Yani Şeyh İbni Usaymin burada ne anlatıyor? ki farklılık bazen lafsi ve gayri manevi bir farklılık olmasına rağmen bu vasıftaki farklılıktır. Manası aynı olmasına rağmen lafızdaki farklılığın atfına örnek şairin su sözüdür. Fe elqa kavlehe kedi ben ve meynen onun yalan yanlış sözler söylediğini gördü. Bu bir şairin sözü. Şimdi İbn-i burada anlatmak istediği main ile şairin bu sözündeki main ile kedip arasındaki fark. Türkçe'ye çevirdiğin zaman ikisine de yanlış yalan diyorsun. Hı hı. Ama şimdi biz Türkçe'ye çevirsek onun yalan yalan sözleri söylediğini gördü falan uymuyor değil mi? O zaman yalana ne demiş? Burada Türkçe'de yanlış demiş. Ama İbn-i Huseymi diyor ki aslında bunlar aynı olmasına rağmen, aynı anlama gelmesine rağmen böyle de atıf olabilir. Ama bazıları arasında fark görüyor. Bakalım İbn-i Huseymi ne diyecek? Evet el meynu meyn kezip demektir her ikisi de yalan manasına gelir bununla beraber lafızları farklı olduğu için Men kelimesi kezip kelimesine atfedilmiştir hmm. değişiklik ya aynı olur ya da manevi olur ve lafsi olur cahe hmm. Zeytun ve amrun ve bekrun ve halidun Zeyt, amr, bekir ve halid dediğin zaman aralarında aynı bir farklılık vardır hmm. cahe zeydunul kerimu ve şüca'u ve alimu Cömert, cesur ve bilgili zehirlidir dediğin zaman, cömert, cesur ve bilgili kelimeler arasındaki fark manevi bir farktır. Bu söz yalan yanlış bir sözdür dediğin zaman yalan yanlış kelimeler arasındaki farklılık lafsi bir farklılık. Şimdi burada Evin Ussaymenin toparladığı yani atıflar arasında çok farklı atıf halleri vardır. Bazen iki lafız, laf farklıdır ama anlam olarak aynı kapıya döndüğü halde birbirine atfedilebilir. İşte e, Şairin sözünde olduğu gibi onun yalan yalan sözler söylediğini gördü. Biz Türkçe'ye yalan yanlış diyelim ki uysun. Yalan yalan yalan kelimesi ilk yalanı hangi sözle e, zikretmiş şair kezip. İkinci yalanı main. Mainle kezip aynı olduğu halde diyor İbnu Useymin şair ikisinde birbirini affetmiştir. Şairin sözleri biliyorsun önemli İbn Abbas radyallahu an'tan sahih rivayet var. Kur'an'da bir şey gizli kaldığı zaman Arap şiirine dönün. Onu Arap şiirinde arayın. Böyle hasıl devam ediyoruz. Diyor ki bazen de atıp şöyle olur. Tamamıyla burada aynı bir farklılık vardır. Yani bizzat birbirine atfedilenler birbirinden ayrı şeylerdir. Mesela Ca e ve amrun ve ve Zeyd, Amr, Bekir ve Halid geldi dediğin zaman Zeyd Amr değildir, Amr, Bekir değildir, Bekir, Halid değildir, Halid, Bekir değildir, Bekir, Amr değildir, Amr, Zeyd değildir falan sayarsın böyle. Hiçbiri ile alakası yoktur. Bazen de şöyle olur Câe Zeydun'ul Kerim'u ve Şuca'u vel Alim Cömer, Cesur ve Bilgili Zeyd geldi. Şimdi mevs mevsuf tektir o da Zeyd. Vasıflar farklıdır yani cesurla cömertle cesur aynı şey değildir cesurla bilgili aynı şey değildir 3 tane farklı vasıf tek bir mevsufa dönüyor bu türlü de atıf mümkündür yani i̇bn Semin şunu söylemek istiyor atıfta farklılık vardır biz bunu inkar etmiyoruz ama bu farklılık bazen tek kişiye de dönebilir bazen ayrı ayrı kişiye de dönebilir Bazen eş anlamlı şahıslara da dönebilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu kadar atı farklılıkları varken sen Allah Azze ve Celle'ye bir sürü sıfat verdiğinde bir sürü kadim oluşur demen saçma sapan bir şeydir diyor. Evet bunu anlatmak istiyorum. Bu ayetten Allah'ın dört tane ismini varlığını öğrenmiş olduk. El-Evvel, El-Ahir, el El-Zahir, El-Batın. Beş tane de sıfat öğrendik. Evvel olmak, Ahir olmak, Zahir olmak, Batın olmak ve kapsamlı ilim sahibi olmak. Bu isimlerin tamamından Allah'ın zaman ve mekan olarak her şeyi kuşattığını öğrendik. Çünkü birden fazla sıfatın bir araya gelmesinden bir sıfatın ziyadeleşmesi de haslı olabilir. Şöyle yapalım diyor ki bu isimlerin tamamından Allah'ın zaman ve mekan olarak şeyi kuşattığını gördük. Aslında şöyle açsak belki daha hoş olur. Bu dört isimden iki tanesi zamana daha çok asıl itibariyle ikisi de mekana. Evet. Mesela evvel ve ahir zamana, zahir batın batin mekanı. Evet. Bir kimse bu sıfatlar birbirine bağlı. Bir yani bir... şöyle bir şey var. Bu dört sıfat içerisinde çok büyük bir latife var. Evvel ve ahir ve zahir ve batın diyor ya ayette. Evvel ve ahir ne dedik? Zaman. Eh, kuşatıcılığı. Zaman yönünden Allah Azze ve Celle her şey hiçbir zaman, mekan, zaman onun iliminden, onun mülkiyetinden hali olmamıştır. Bir de mekan olarak da her şeyi kuşatıcılığı söz konusudur. Mekan olarak da hiçbir şey ondan hali kalmamıştır. Dolayısıyla zaman ve mekanı çıkar, ortaya ne kalıyor sıfır evet. her şey zaman veya mekandan oluşuyor asıl eti bariyle dolayısıyla bu isim hem zaman hem de mekan yönünden kuşatıcılığı kapsar ama biz bir parantez daha açıyoruz. diyoruz ki evvel ve ahir zaman yönünden kuşatıcılığı zahir ve batın ise ne mekan. mekan yönünden kuşatıcılığı kapsar veya kuşatıcılığa delalet eder evet. bir kimse bu sıfatlar birbirine bağlı birbirinden ayrılma sıfatlar mı yani el evvel dediğin zaman el ahire hemen gerekir mi? Yani bu tartışmalı bir konudur. İbnül i şimdi burada ne demek isteyecek? Yani biz Allah'a e, el evvel diye bir ismi vardır diyebilir miyiz? O evveldir diyebilir miyiz? Yoksa o evvel ve ahir mi? Yani de söyleyerek mi? Yani bunlar birbiriyle ayrılmaz siyakta zikredilmesi gereken ifadeler midir? Yoksa hepsi tek tek müstakil midir? Bu tartışmalı bir konudur. Çok büyük bir semeresi var mıdır? Allahu alem. Yani İbn-i burada şunu söyleyecek. Yani sen Allah'a o evvel ve ahirdir diye mukabilini mi söylemen lazım evvel demek için? Ahiri de zikretmen mi lazım? Yoksa direkt o evveldir diyebilir misin? Tartışma burada. Hani şeyi düşün. Yani mesele aynı değil ama anlamak için söylüyorum. Mesela biz Allah'a şey diyemiyoruz değil mi? Tuzak kuran. Bir kayıtlı söylemek zorundayız değil mi? Bu sıfat boyutu değil mi? Bir de isim boyutunda da Buna yakın bir şey diyelim mesela. Yakın da demeyelim de hani bu mantıkta bir şey diyelim. Evvelde dediğin zaman mutlaka onu ahirle kayıtlaman mı lazım? Birlikte mi söylemen lazım? Yoksa evveli tek başına söyleyebilir misin? Sıfata döndüğümüzde tek başına tuzak kurdu diyemiyoruz değil mi Allah? Hı hı. Tuzak kuranlara tuzak kuruyoruz Böyle kayıtlı getiriyoruz bu sıfatı. İsimde de böyle midir? Yani evvel dediğin zaman ahiri de yanında zikretmen gerekir mi? Yoksa evveli mustakil olarak söyleyebilir misin? Veya zahir dediğin zaman yanında batın da söylemen gerekir mi? Yoksa zahiri tek başına veya batını tek başına Söyleyebilir misin? Bunu anlatmak isteyecek. Şimdi bir kimseden alalım. Bir kimse bu sıfatlar birbirine bağlı. Birbirinden ayrılmaz sıfatlar mı? Yani el-evvel dediğin zaman, el-ahir de hemen gerekir mi? Veya bunları birbirine ayırmak caiz olur mu diye sorduğu zaman bunun cevabı şudur. Bunların birbirinin karşıda olanları birbirinin lazımıdırlar. Birbirinden ayrılmazlar. Mesela el evvel dediğin zaman el de demelisin. El-zahir dediğin zaman el-batını demelisin ki böylece kuşatıcılığa delerde eden mukabil sıfatının gözden kaçmasına sebep olmayasın. Allahu Alem evet. O her şeyi bilendir. Bu önceki dört sıfatı tamamlayıcı bir cümledir. Yani bununla beraber o her şeyi bilendir. Bu Hiçbir tah tahsisin sınırlamanın dahil olmadığı genelleme kalıplarından biridir. Onun müte fiilleri bütün fiilleri ve kulların bütün filleri külli ve cüzi olarak bu genelliğin kapsamındadır. O olan ve olacak olan her şeyi bilir. Bu bilgi vacibi, mümkünü ve imkansızı kapsar. Vacip ne? Vacibi mümkünü? Vacip. Mesela Allah azze ve celle'nin varlığı vaciptir. Mümkün ne? Mümkün olan her şey. İmkansız ne? Bir taşın iki anda siyah veya beyaz olması gibi bunlar mumteni'at, el-vucubat. İşte eşya yani. Evet. Allah Teala'nın ilmi geliştir, kapsamlıdır, kuşatıcıdır. Ondan hiçbir şey istisna edilemez. Vacibi bilmesini örnek kendi zatını ve kendisine... Vacip kimdir? Varlığı zorunlu kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla kendi zatını bilir Allah Azze ve Celle. Evet. Vacibi bilmesine örnek kendi zatını ve kendisine ait kemal sıfatları bilmesidir. İmkansızı bilmesine gelince bunun örnekleri şu ayetlerine geçmekte. Bakın şimdi geçmek imkansız olabilir. zaten yokluktur ama imkansız da bilir mi Allah Azze ve Celle? Bakalım ne diyecek? Ayet. Bilir eğer... diyor zaten. Örnek Hı -hı. veriyor. Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkak de uğrar yok olurdu. Şimdi, 22. Yerde Allah'tan başka ilahlar olması yani burada hak ilahlardan bahsediyor. Olması mümkün değil. Do evet. Dolayısıyla imkansız. Do doğru mu? Hı hı. İmkansız da Allah bilir. O yüzden delil diyor imkansız da Allah bilir. Halbuki imkansız yokluktur diyor. Ama bunu da Allah bilir diyor. Delil eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı i̇şte. ki bu imkansızdır. Sonuç şu olur diyor. Bunların ikisi de muhakkak fesada i̇şte. uğrardı. Halbuki bunların olması imkansızdır ama buna rağmen... Allah böyle olsaydı olurdu diyor. Demek ki Allah imkansız da bilir. İbn-i kastı bu bu ayet örnek vermesinde. Devam edelim bir başka örnek bir daha ayet, verecek. Başka bir ayette sizin Allah'a bırakıp yalvardıklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Evet. Hacı 73. Evet. Mümkünün bilmesine gelince Allah'ın yaratıkları hakkında verdiği haberlerin tamamı mümkün kapsam Mümkün nedir? Şu anda o gördüğümüz her şey mümkündür. Gördüğümüz, duyduğumuz her şey mümkündür. Mümkün olmasa yok olurdu zaten. Yani şimdi ben şu anda önümde ne var? Benim şu anda bir tane bardak var. Bu bardak mümkünatların içerisindedir. Yani varlığı mümkündür. Zaten mümkün olduğu için şu an ben görüyorum. Olmasaydı yok olurdu zaten. Evet. O yüzden diyor mümkünata örnek verme gerek yok. Zaten gördüğün her şey mümkünattır diyor. Vacipliğe zorunluğa örnek. Mesela bu bardağın varlığı zorunlu değildir. Anladın mı? Bu bardak olmazsa hiç kimse olmayacak, hiçbir varlık olmayacak, yeryüzü olmayacak. Böyle bir şey yok. Ama kim var? Kime örnek verebiliriz? Allah'a. Dolayısıyla Allah vacip. Vacip, vacibatları yani zorunlulukları da bilir dediğinde örnek olarak kim veririz? Allah'ın bizzat kendini. Allah kendini biliyor mu? Biliyor. İmkansızlığa örnek az önceki ayet. İşte iki ilah olsaydı Allah'tan başka ilahlar olsaydı bozulurdu. Halbuki olamaz. Mümkün değil. Mümkünatları örnek demin de dediğim gibi. Zaten buna örnek vermeye gerek yok. Her şey mümkünattır gördüğümüz. Evet. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Nahil 19. Şu halde Allah'ın ilmi her şey kuşatıcıdır. Allah'ın her şey bildiğine iman etmenin sonucu şudur. Allah'ı en güzel şekilde murakebe, onu hesaba katma ve ona saygıdır. Böylece, böylece kişi Allah'ın kendisine emrettiği şeyi hiç bırakmaz. yasakladığı şeyi de hiç dönüp bakmaz. Şeyhülislam'in bir teymiye Rahimoğullahi Allah Azze ve Celle'nin şu kavdini zikrediyor. Vetevakkel alal hayyilledi la yamut. Allah şöyle buyurdu. Sen hiç ölmeyecek olan hayya, diriye tevekkül et. Furkan 58. Şimdi bir de böyle ayetler zikrediyor değil mi Şeyh i̇bn Allah hem Allah. Ayet-el işte bu ayet sebep ne? Hep içinde sıfat olan ayetleri zikrediyor. Yani bunların hepsi evet. sıfatlara delalet eder diyor. Evet. O yüzden bu ayetlere örnek veriyorlar. Evet. Allame İbn-i Rahimullah diyor ki tevekkül kelimesi bir şeyin sorumluluğunu başkasına devretmek, bırakmak manasına gelen e, vekele şeye ila gayriyi alınmıştır. Yakın olarak Türkçe'de kılıyoruz vekalet verme. Vekalet, tamam. vekalet veriyoruz adamı o hallediyor. Bizim işimizi. Evet. Başkasına tevekkül etmek işi ona bırakmak demektir. Bazı alimler Allah'a tevekkülü yararların celbinde ve zararların definde Allah'a itimat etmekle ve geçerli sebepleri yerine getirmekle birlikte samimiyetle Allah'a dayanmaktır diye tarif etmişlerdir. Vallahi bunda benim kendi neslim için bahse ihtiyacım var. Yani bu tevekkülün bu anlamı yararların celbinde ve zararların definde Allah'a itimat etmekle ve geçerli sebepleri yerine getirmekle birlikte samimiyetle Allah'a dayanmaktır. Yani biz tevekküle böyle mi dememiz lazım? Yani tevekkül ne? Yararların celbinde ve zararların definde Allah'a itimat etmek. Şimdi biz tevekkül ilk duyduğumuzda kalbin direkt Allah'a bağlanması var değil mi? Ama bakıyoruz tarifte tevekkülün içine şunu da sokuyorlar. Sebeplere de sarılacaksın. Yani acaba sebeplere sarılmak gerçekten tevekkülün içinde mi? Yoksa hayır tevekkül sadece karşı tarafa işlerini havale etmek. Hiçbir şeye karışmaksızın. Ama din ayrıyetten sebeplere sarılmayı emrettiği için ona tabi olarak geliyor. Tevekkül içinde değil de tabi olarak geliyor. Vallahi bu benim indimde kendi dünyamda meselenin ağırlığı olarak büyük bir problem. Yani dindeki yükün büyük problem değil. Ya öyle öyle ama meselenin ağırlığı problem. Benim için yani daha çok bahse ihtiyacım var. Evet. <gülüyor> Allah sami, samimiyetle itimat etmek. Sadece Allah'tan istemek, sadece Allah'tan yardım dilemek ve sadece Allah'tan korkmak suretiyle Allah'a samimiyetle güvenmek demektir. İtimat etmekle, tevekkülle bir yararı elde etmek ve zararı def etmek için Allah'a dayanırsın. Fakat çünkü baktığınız zaman bazen naslarda naslarda vesileler engellenmiyor mu? 70 bin kişinin tevekkülden bahsederken onlar yaraları dağılmazlar, hmm. rukye yapmazlar. Hmm. Halbuki tevekkilin içinde sebep varsa eğer. Niçin bunlar yapılmıyor? Bunlar zaten sebeptir. Hı hı. O zaman biz nasıl bakmamız lazım bu türlü siyaklara? ya şöyle mi bakmamız lazım? Yani gerçekten tevekkülün içerisinde sebeplere sarılmak var. O zaman şunu nasıl bağdaştıracağız? Onlar ki Rablerine tevekkül ederler diyor. Yaralarını dağılamazlar. Rukya rukya talep etmezler pardon, rukya yapmazlar sözü şaz da. Rukya talep etmezler dediğinde. E zaten tevekkül Şöyle düşün, onlar sebeplere sarılır ama sebeplere sarılmazlar oluyor hadisin anlamı. Onlar Rablerine tevekkül ederler. Tevekkülü Sebepleri nasıl sebebi, açıyor? Kalbi bağlamamak mı acaba burada anlatılmak istenen. Şimdi şöyle yapalım. Ee, sebeplere sarılalım. Şu kitabı kalbi bağlamayalım. Diyorum ki, şu kitabı elinde tut, içinde sayfalar var bu kitabın, tamam. tamam. Diyorum ki bu, bu nesneyi eline al dediğimde, eğer bu nesnenin içerisinde bu yapraklar varsa, ben bu nesneyi ele, eline al dediğimde zaten bu yaprakları da al demiş oluyorum ben. Doğru mu? Ama tevekkül de sebebe sarılmaksa zaten onlar Rablerine tevekkül ederler dediğinde o 70 bin kişinin cennete gireceğinden bahsediyor hesapsız Rablerine onlar tevekkül ederler dediğinde bunun içinde rukya, yapan, rukya da talep ederler. Rukya'yı da yaparlar olması lazım eğer Rukya sebepse. Sebeptir değil mi? Tevekkülün anlamında da ne var? Sebebe sarılmak var. O zaman ikisi bir başıyla sonu birbirine problem. Doğru ee, Ya da şöyle mi bakacağız? Tevekkül sadece ve sadece Allah'a güvenmektir. Tamam Tevekkül sadece ve sadece Allah'a güvenmektir. Sebeplere sarılmak tevekkülün zatından değildir. Ama dinin talep ettiği bir şeydir. O yüzden tevekkül eden Sadece kalbi Allah'a bağlayarak tevekkül eder hiç sebebe sarılmadan ama dinin diğer isteğini yerine getirmediği için yeridir. O da ne? Tevekkül edeceğin zaman aynı zamanda sebeplere de sarıl. Böyle bakarsak problem yok gibi görülüyor. O zaman Rukiye'ye nasıl cevap verir? Deriz ki işte zaten Allah Azze ve Celle tevekkül edene ayrıyetten sebeplere de sarıl demiş ya tevekkülün dışında ama tevekküle tabi olarak. E bu makamda bunları iptal etmiştir. Hiçbir problem kalmaz bu makamda. Hı hı. İptal etmiştir. Yani rukiye yapmayacaksın o zaman. Tevekkül et. Yani pardon rukiye talep etmeyeceksin. Yaraları dağlamayacaksın. Bunların hepsi başlı başına kendi dünyamda bahse ihtiyaç var. Yani. Hı hı. Evet. İtimat etmekle, tevekkülle bir yararı elde etmek ve zararı demek için Allah'a dayanırsın. Fakat bahsin 70 bin kişinin cennete girip girmemesi hadisiyle alakası yok. Bu muhkemdir. Açıktır hı hı. zaten. Konu Sebepler tevekkülün bizzat tevekkül lafsının içine zati olarak tabi mi tabi midir yoksa tevekkülün içinde kesinlikle sebeplere sarılma yoktur. Tevekkül sadece işleri karşı tarafa havale etmektir. Ama ayrıyetten din tevekkül eden insanlara sebeplere sarılmayı da emretmiştir bunun gibi. Şimdi namaz abdestten midir değil midir baktığımız zaman. Şöyle bakalım namaz abdest midir değil midir? Değildir. Abdest ayrıdır, namaz ayrıdır. O yüzden hiç abdest alma imkanı bulamadığın zaman ne yapıyorsun? Teyemmüm Hiç teyemmüm bulacak imkan yok. O halin üzere yine kılıyorsun. Demek ki namazla abdest ayrı. Ama Allah azze ve celle neye emretmiş? Namazı emretmiş. Emrettiği zaman onun gereğini de lazımını da ne yapıyor? Peşinden zaten emretmiş oluyor. Allah Azze ve Celle başka makamlarda bize zaten abdest almaya emrettiği için aslında namaza kalkana da doğal yönden ne emretti? Abdesti emretti, Abdesti olmayan için ve imkan bulan için tamam? Mı? Ha, bunun gibi şey. Yani biz eğer abdest te e, nama abdest namazın kendisidir desek aynı zamanda namaz da, namazın aynı zamanda kendisidir desek namaz kılın emrin içinde zaten ne olur? Abdest olur. Ama na abdest namazdan ayrıdır desek ki öyle, namaz kılın emri sadece namazın zatına emir olur. Ama din bunun lazım olan abdesti de diğer yönden emrettiği için namaz kılan kişinin de abdest almasını zorunlu kılmış olur. İşte tevekkülle sebeplerin arasındaki ilişki abdestle namaz ilişkisi gibi midir? Abdest namazdan önce geliyor, sebeplere sarılacaksın. Yoksa değil midir? Bunun gibi her yani baş evet. <gülüyor> İtimat etmekle, tevekkülle bir yararı elde etmek ve zarar def etmek için Allah'a dayanırsın. Fakat Allah'a güvenmeden ve Allah'ın izin verdiği sebepler yerine getirmeden bu itimat yeterli olmaz. Öyle ki izin verilen sebepler yerine getirerek tereddütsüz bir şekilde Allah'a güvenmelisin. Kim Allah'a itimat etmez de sadece kendi gücüne güvenirse terk edilir, yalnız bırakılır. Bunun delili Huney gazmesinde peygamberleri Muhammed Sallallahu ile birlikte sahabilerin başına gelen olaydır. allah Teala o zaman şöyle buyurmuştur. Andolsun ki Allah birçok yerde savaş alanlarında ve Huney savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunu size kendini beğendirmiş o zaman şöyle demişlerdi. Bugün sayımız az olmadığı için asla mağlup olmayız. Belhakide geçiyor. Fakat ayeti kelime Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Fakat sizi ezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisi geriye dönmüştünüz. Sonra Allah peygamberini ve müminlerin üzerinde kalplere sükunet veren rahmetini indirdi. Ve görmediğiniz oraları indirip kendisini tanımaları, tanımayanları azaba uğrattı. Tem, Tövbe 25 Be şirket. Beyhakî'nin sünnetinde değil veh vehme düşürmesini Dela'ilinde. Dela'il-i Evet. Delail kim Allah'a tevekkül eder? Fakat Allah'ın izin verdiği sebepler yerine getirmezse tevekkülünde samimi değildir. Bile ki sebeplerin yerine getirilmemesi akılcı ahmaklıktır, dinle noksanlıktır. Çünkü bu Allah'ın hikmetine açık bir saldırıdır. Şimdi nasıl diyebiliriz ki tevekkülünde sam samimi değildir? Eğer zaten sebep tevekküldense. Tevekkül yok ki ortada tevekkülünde samimi olup olmadığı konuşulsun. İşte az önce söylediğim problem ortaya çıkıyor. Evet. Allah'a tevekkül dinin yarısıdır ki allah Teala yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım biliriz. Fatih 5 dememizi emretmiştir. Allah'tan yardım bilemek tevekkülün bir sonucudur. Ayet-i öyleyse yalnız ona kulluk et ve yalnız ona tevekkül et. Hud 123 Bu sebep ki Allah'tan başkasına tevekkül etmek şu üç türden birisidir. Birincisi, itimat ve ibadet tevekkülüdür ki en büyük şiktir. Sanki o tevekkül ettiği kimsenin ona her türlü iyiliği celbedeceğine ve her türlü kötülüğü de edeceğine inanır yani onu vesile kabul etmek sizin mutlak defedici veya celbedici gör, görerek kalbi tamamıyla ona bağlamak işte bir şük budur evet. Menfaatlerin celbiyle ve zararların definde korku ve ümitle birlikte işini tamamen ona havale eder. Kendisine tevekkül edenin diri veya ölü olması fark etmez. Çünkü Allah'tan başkasına böyle bir havale yapılması sahih değildir. İkincisi Allah'tan başkasına bir miktara itimat ederek tevekkül eden fakat bunun bir sebep olduğuna ve işin sonucunun yine de Allah'a ait olduğuna iman eden. İnsanların pek çoğunun maliyetlerini geçimlerini temin etmek için meliklere ve yöneticilere tevekkül etmesi bunun örneğidir. Bu bir nevi küçük şirktir. Yani Ebru sen burada şey anlatmaya çalışıyor. Şimdi Mesela tevekkül işi karşı tarafa abone etmeli. Nice işçiler var ki patronların yanında çalışıyor. Bu ay maaş vermezse yandık diyor. Evet. Şimdi bunların iki durumu ya tamamıyla rızkı veren patron olarak görüyor. Yani tamamıyla asıl merci odur. Ondan geldiği zaman rızkım var. Gelmediği zaman rızkım yok ki insanların çoğu bu duruma düşmüyor. Kimseye haksızlık edemeyiz. Evet. Böyle tekfiri mantıkla bakamayız. Evet. O yüzden insanların çoğunda düştüğü durum ki o da imanlarının zayıflığından dolayı Asıl rızkın Allah'tan geldiğine iman etmiş zaten adam. Bunda program yok ama patronun maaşını vermemesi duyumunu aldığı zaman veya işler kesada uğruyor veya işte şu anda zayıf gidiyor ve ondan dolayı sıkıntıya kapılarak işte ben bu ay aç kalabilirim. Tamam rızık Allah'tan da olsa ama şimdi patron vesiledir. Ben rızkımda bir daralmaya sebep olacak gibi. Kalbin biraz meyletmesi külliyen değil kısmen meyletmesi durumu söz konusudur ki diyor insanların çoğunda da bu vardır. İşte bu küçük şirktir diyor Şeyh İbrahim Hüseyin Rahim Üçüncüsü, vekili olan bir şahsa tevekkül etmesidir. Tevekkül eden onun üstündedir. Alışveriş gibi içinde vekaletin geçerli olduğu işlemlerde bir kimsenin vekiline itibar etmesi bunun örneğidir ki bu caizdir. Allah tevekkülü aykırı değildir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına alışverişe benzeri muamelelerde kendisine vekil tayin Ama şu tayin küçük etmiştir. şirk dediğimiz bu ikinci kısım şirk diye isip, isimlendirip isimlendirilmemesi yani bahse ihtiyaç var zor görülüyor. Şirk demek. Dinin şirk demediğine şirk demek mümkün değil. Dersin ki haramdır, bidattır. Bunlar açıktır zaten. Kalp Allah'tan başlığına bu anlamda diyor. Ama şirk diye vasıflandırılması bu kolay söylendiği şey. Büyük şeydi. şirke götüreceğinden dolayı mı? Acaba? Büyük şey zaten küçük şirkin kuralı odur diyenler bunların hepsine küçük şirk diyorlar. Ama o mudur? Bu problem. Racı olan değildir. Küçük şirk denmez. Yani. O yüzden tevessül de Allah'tan gayesini vesile koymak da küçük şirk değildir Racı olan. Bidattır haramdır caiz değildir ama şirk vasfı zor ya yani. evet. Hiç ölmeyecek olan hayya, diriye derler, derler ki. Hüküm bir vasfa bağlandığı zaman bu o, o vasfın yüksek ne eder. Eğer bir kimse ayetten için kuvvet ve izzet sahibine tevekkül edilmedi. Çünkü kuvvet ve hizzet ortaya çıkan durumda daha uygun değil mi? Derse cevap olarak şöyle dedin. Allahu Teala'nın kafirlerin Allah'tan başka yalvardıkları ise hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. O yalvardıklarının diri değil ölüdürler. O yalvardıkları diri değil ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Nahi 20-21 Ayetinde dediği gibi onların güvene dayandıkları ölüm mertebesinde olunca Allahu Teala da sıfatları kendisine tapılan putların sıfatları gibi olmayana tevekkül et buyurdu. Evet. O ölmeyen diridir. Bununla beraber başka bir ayette de İzzet ve merhamet sahibine tevekkül et. Şuara 217 buyuruluyor. Çünkü bu bağlamda izzet daha uygundur. Bir sebep de şudur. El-Hay ismi kemal sıfatların tamamını hayata toplayan bir isimdir. Kendisine dayanılıp görünmeye layık olması Allah'ın hayatının kemalindendir. Hiç ölmeyecek olan yani kamil tam bir hayata sahip olduğu için ölmeyecek olan bu hayatın son bulmayan kamil bir hayat olduğunu ifade etmenin ...kast edildiği öncesiyle ilgilidir. Aslında kastı neybine Hüseyin'in? Allah zaten hay dediğinde hiç ölmeyecek demektir. Bu onun mutlak sıfatıdır zaten. Ama ölmeyen hay diri demek. Yani Allah Azze ve Celle hep diri kalacaktır demek değil mi? Ama Allah Azze ve Celle bu ayetin siyakında... ...sadece kendisine hay demekle yetinmiyor. El Lezi la Yamut. Ölmeyecek olan hayya. Yani burada hayyın anlamına... ...tekit var, pekiştirme var. Evet bu ayette Allah'ın elhay is, ismi bulunmaktadır. Bu isimde hayat ve ölümsüzlük sıfatları vardır. Hayatın kemalini itibar eder. Demek ki bu ayette iki sıfat bir isim vardır. Şeyhülislam İbni e, e, İbn Teymiye Rahimallah Allah Azze ve Celle'nin şu kalbini zikrediyor. وَهُوَ الْعَل۪يمُ Hakim. O her şeyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şehr, e, Allame İbn Teymiye Rahimallah diyor ki ilmin tarifi İlmin kemal sıfatı olduğu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşatıcı olduğu da önce geçti. El Hakime gelince hakeme kökü hükmetmek ve yerli yerinde yap yeri, yerli yerince yapmak anlamlarına gelir. Birinciye göre El Hakim hükmeden hüküm demektir. İkinciye göre El Hakim her şeyi yerli yerince yapan hikmet sahibi demektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Hakim ismi o zaman ne anlama geldi? İki anlamı var. Allah Azze ve Celle hem ee, hükmedendir, hüküm verendir. Çünkü hakimin anlamlarından biridir bu. İkinci anlamı da nedir? Her şeyi yerli yerinde yapan. Yani hüküm Esabi. verir ve bu verdiği hükümler yerli yerindedir. Dolayısıyla her ikisi de yani hikmetlidir diğer bir tabirle. Evet. Her ikisi de hakimin anlamında, anlamı içerisinde olun olunca ikisi de Allah hakkında ne olmuş oldu? Sabit olmuş oldu. Evet. O halde bu yüce isim hükmün Allah'a ait olduğuna ve Allah'ın hikmetle vasıflı olduğunu delalet eden. Evet. Çünkü ihkam, itkan demektir. İtkan ise bir şeyi konulması gereken yere koymak. Şu, bak mesela Allah'tan gayrı çok hüküm verenler var değil mi? Mesela bunlar hüküm verdikleri zaman hükümlerinde hikmetli olmadığının delili ne? Devamlı anayasa değişikliğine gidiyorlar bunlar. Evet. Demek ki bunlar hüküm veriyorlar ama her hüküm veren hükmünde isabet ediyor anlamına gelmiyor ki biz zaten mahlukatlar olarak bunu hayatımızda müşahede ediyoruz. Birinin razı olduğu hükümet zaten diğeri razı değil. Diğerinin razı adalet gördüğü hüküm diğerine göre zulüm. Bu da neyi gösteriyor? Eğer hüküm Hikmetle birlikte olmadığı zaman her zaman ne olacaktır? Cefa olacaktır, batıl olacaktır, olumsuzluk meydana getirecektir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin belagatı o kadar güçlü ki kendisine hakim ismini verdi, iki vasıt bir anda toplandı birinden. Çünkü hakim tabir sayısıyla müşterek anlamlardandır. Yani içerisinde hem hükmeden anlamını barındırır hem de hikmetli anlamını barındırır. Şimdi Allah kendisine hakim derken hükmeden anlamını mı kastetti kendi için yoksa haki, hikmetli anlamını mı kastetti? Bakıyoruz umumdur. Dolayısıyla iki anlamda sabit olmuş oldu hakim ismiyle. Demek ki Allah hükümlerinde hikmetlidir. Kadına miras şu kadar demişse, erkeğe bu kadar demişse hikmetlidir. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak demişse hikmetlidir. Öğle namazı dört rekat, üç değil, beş değil demişse bu nedir? Ne demişse? Bu hekimetlidir. Delil ne? Her şeyin yerli yerinde olduğu, bütün hükümlerin her zamana, her mekana uygun olduğunun delili ne? Allah'ın hakimizmi. Bir insan gelse dese ki tamam biz Kur'an'a inanıyoruz, hükümlerinin Allah'tan geldiğine inanıyoruz ama bu zamana, mekana göre değişiklik arz eder şu anlamda. As hükmün aslını mutlak anlamda kökten kaldırma şeklinde zamana, mekana göre değişiklik arz eder dediğinde ve buna gerekçe olarak da işte Allah size kolaylık falan sunmuştur dediğinde ne diyeceğiz? Zaten Allah Azze ve Celle'nin dininin hepsi bizim hakkımızda yerli yerinde konulmuş demektir. Kolaylığın delalet ettiği anlamı sen örfü cihetten bakarak değerlendiriyorsun. Kolay Allah'ın kolay kıldığıdır. Zor Allah'ın zor kıldığı olur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendisine ben her şeyi yerli yerinde yapıyorum dediğinde yani hakim ismini kendine verdiğinde bunu mutlak anlamda zikretti. Dolayısıyla sen bir zamanda bunlar hikmetlidir bu hükümler ama bir zamanda hikmetli olmayar olmaz dediğinde bu ismin delalet ettiği anlamı Nefretmiş oldun, iptal etmiş oldun, bu umumluğu kayıtlamış oldun ki buna hiçbir delil yok ve bu ismin delalet ettiği sıfatı da ne yapmış oldun? İptal etmiş oldun. Tekrarlıyorum, hakim isminin delalet ettiği sıfat ne? Hüküm veren ve hikmetli. Demek ki Allah verdiği her hükümde hikmetli, e, her hükümü hikmetli olarak vermiştir. Evet. Bu ayette hem hükmün hem de hikmetin ispatı vardır. Hükmeden sadece Allah'tır. Allah'ın hükmü ya kevni ya şer'idir. Yani ya şer'idir. Şer'i olarak hükmeder. namaz kılacaksın, namaz diye bir şey vardır, oruç diye bir ibadet vardır. Bu şer'i hükümleridir. Ya da Allah Celle'nin kevni hükmü vardır. Sen şu zaman öleceksin, şu kadar yağmur yağacak vesaire. Evet. Allah'ın şer'i hükmü onun peygamberlerin getirdiği ve kitaplarıyla inen dini hükümleridir. Evet. Allah'ın kevni, kevni hükmü ise Allah'ın kulları hakkında verdiği yaratma, rızıklandırma, hayat ve ölüm gibi rububiyetinin manalarından ve gereklerinden olan hükümler. Evet kevni hükmü düğün hükmü yani haram, helal, ibadet, namaz var, oruç var, zekat var, şu haramdır, şu helaldir. Bunlara şer'i ne denir? Şer'i e, hükümleri denir Allah'ın. Bir de Allah'ın kevni hükümleri var. Yani diğer bir tabirle kaderi hükümleri. O da işte sana şu kadar rızık verilecek, şu zamanda öleceksin, şu kadar çocukla rızıklan, şununla evet. evleneceksin, şu kadar yürüyeceksin, şu kadar nefes alacaksın vesaire. Evet. Şerhi hükmün delili Mümtehne suresindeki şu ayettir. İşte Allah'ın hükmü budur. Aranızda böyle hükmü olunmasını emrediyor. Mümtehne o. Kemli hükmün delili Allah-u Teala'nın Yusuf'un kardeşlerinden biri hakkındaki şu ayetidir. İçlerinden en büyükleri dedi ki bu sebeple ben Babam izin vermedikçe yahut Allah benim hakkında hükmetmedikçe buradan ayrılmam. Şüphesiz ki Allah hükmedenlerin en hayırlısı. Dikkat edelim Allah benim hakkında hükmetmedikçe ayrılmam. Nasıl hükmetmedikçe? Yani Allah Azze ve Celle kaderinde diler. Benim burada ayrılmam için bir sebep kılar. Bu, her, her şey olabilir. Bir korku sebebiyle olabilir. Benim canımı almasıyla olabilir. Ne demiş bu Kevni olaya? Hüküm ismini veriyor e, bu ayette evet. Başka bir ayette Allah hakimlerin hakimi değil mi? 8. Ayetindeki hükme gelince bu hem kevni hem de şer'i hüküm içine alır. Yani allah Teala kendi hükmünde şer'i hükmünde hakimidir. Her ikisini de en güzel şekilde yapandır. Her iki hükmü de hikmete uygundur. Fakat bildiğimiz hikmetler vardır. Bilmediğimiz hikmetler vardır. Yani Allah hakimlerin hakimidir dediği zaman bunu kayıtlamıyor. Neyle kayıtlamıyor? Şer'i hükümle veya kevni hükümle kayıtlamıyor. Dolayısıyla ikisini de kapsar. Yani Allah hakimlerin hakimidir. Yani Kevni hükümde de şer'i hükümde de. Evet. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. İlimden size az bir şey verilmiştir. Evet. Hikmet de iki çeşittir. Bir, bir şeyin içinde bulunduğu keyfiyet ve hal üzere olmasındaki hikmettir. Mesela namazın durumu böyledir. Öncesinden maddi ve manevi pislikten temizliğin yapıldı. ayakta durmak, oturmak, rükû ve secde gibi belli bir biçimde eda edilen büyük bir ibadettir o. Zekat da böyledir. Genellikle artma özelliğine sahip bir maldan belli bir payı poma ihtiyacı olanlara veya Müslümana ihtiyaç duyduğu kalpler İslam'a sınırılmak istenenlere vermek suretiyle Allah için yapılan bir ibadettir. 2. Hükmün gayesindeki hikmetti. Buna göre Allah'ın bütün hükümlerin övülen güzel gayeleri ve yüce semerleri sonuçları vardır. Allah'ın kevni hükmündeki hikmetine bakın. Çünkü insanlar güzel ve hoş gayeler için büyük musibetlere maruz bırakılıyorlar. Mesela Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulma oldu. Vazgeçsinler diye Allah işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Rum 40.000 Bu ayette allah Teala'nın hükümlerinin hikmete dayanmadığını bileki sırf istediği için böyle hikmetini söyleyenlere bir reddiye vardır. Evet. Bu ayette Allah'ın isimlerinden El-Alib ve El-Hakim Allah'ın sıfatlarından ilim ve hikmet vardır. Allah'ın bu isimlerine iman etmenin insanın da ve psikolojisi üzerindeki faydaları şunlardır. Allah'ın ilmine ve hikmetine iman etmek, kendi ve şerh hükümlerden hükmettiği şeylere tam bir güveni gerektirir. Çünkü bütün bu hükümler ilim ve hikmetiyle sadır olur. Ve kişinin endişe huzursuzluğunu giderip göğsünü açar, ferahlatır. Kaç dakika oldu? 47. Da alalım. Alayım ve kabir'i de alalım. Şehrüsem İbni Teymiye Allah Azze ve Celle'nin şu kavmini zikrediyor. El-alimul habir. Allah alimdir, habirdir. El-alimin açıklaması yukarıda yapıldı. El-habir her şeyin üç yüzünü en iyi bilendir. Yani bu da inceliklerini, derinliklerini bile, bilendir. Evet. Bu da daha genel bir vasıftan sonra zikredilen daha özel bir vasıftır. Biz deriz ki... Daha genel bir vasıftan sonra zikredilen özel bir vasıftır kastı ne İbni Hüseyin'in? Şu, alim... Zaten bilen deme. Haber de haberdar olan, ekşi evet. de bilen olmuş oldu, değil mi? Haberdar olmak, bilmek, değil mi? Evet. aynı Ama evet. haber biraz daha nedir? Biraz daha e, özeldir evet. Ali'ime göre evet. Çünkü, evet ben mesela sen bana bir söz söylersin, değil mi? Mesela dersin ki bugün eve gittim, değil mi? Bu bir cümledir. Ben bundan haberdar oldum, değil mi? Ama senin iç iç iç dünyanda eve gitmediğin bilgisi mümkün olabilir. Yani bana yalan söylüyor olabilirsin, doğru mu? Ben bu anlamda habir olmuyorum, alim oluyorum tabir sahisi. Yani. Bilen oluyorum ama haberdar olamıyorum. Çünkü Olay Habir Alim'e göre... Evet. Yani. evet. Habir Alim'e göre meselenin daha çok derinliğini, iç yüzünü hmm. bilmektir. O yüzden bunu, İbn-i bu cümlesinden kastı şudur. Bu da genel, bu da daha genel bir vasıftan ki o da ilimdir. Sonra zikredilen daha özel bir vasıftır. Bu cümledeki kastı budur i̇bn Senin. Yani diğer bir tabirle özelin genele bir atfı gibi bir şey demek <gülüyor> istiyor. Evet. Biz deriz ki El Alim her şeyin dış yüzünü en iyi bilen el-habir ise her şeyin iç yüzünü en iyi bilen demek. Şimdi daha iyi oldu evet. Onun sadece açıkta olan şeyleri bildiği zannedilmesin diye gizli ve kapalı şeyleri bilmesi hem genel olarak hem de özel olarak iki defa zikredilmiştir. Niteki bu şekilde hem genel hem de özel olarak zikretmek manalarda olduğu gibi varlıklarda da olur. Mesela melekler ve ruh o gece inerler. Kadir suresi dördüncü ayetindeki ruh Cebrail'dir ki o da bir melektir. Biz melekler, melekler deriz, melekler deriz ki, melekler deriz, biz melekler deriz, Cebrail'de bunlardan biridir. Şimdi nitekim bu şekilde hem genel hem de özel olarak zikretmek manalarda olduğu gibi varlıklarda da olur. Sözünden kastı Nebni Hüseyin'in şunu kastediyor. Şimdi ilim ve habir özelin genele atfı gibi bir şey değil mi? Bu anlam mı yoksa Böyle bir işte gözle görülen, elle tutulan bir varlık gibi bir şey mi? Anlam bu değil mi? Habir, ilim ve bilmek. Bu diyor nasıl bu türlü atıflar manevi şeylerde mümkünse varlıklarda da mümkündür. Ona dedi melekler ruhu ne yapıyor örnek veriyor. Melekler ve ruh. O geceyden ruhtan kasıt ne? Cibir. Yani burada Cebrail aleyhisselam meleklere ne yapıyor? Atfediyor. Halbuki melekler dediği zaman zaten Cebrail aleyhisselam buna giriyordu. Doğru mu? Cebrail aleyhisselam buna giriyordu ama buna rağmen ne yaptı? Atfetti. Yani bu e, manalarda olduğu gibi varlıklarda da olur. Manalarda olduğu gibi yani alimle habir arasındaki ilişkiyi kastediyor mesela. Hı. Varlıklarda da olur. O da ne? Mesela örnek meleklerle Cibril arasındaki ilişki. Evet allah Teala Cebrail'i onurlandırmak için ayrıca zikretti. Böylece o iki defa zikret edilmiş oldu. Bir nasıl iki, defa, he, nasıl meleklerle, iki defa? Melekler bir defa, dedi girdi he. onun için evet. Bir defasında meleklerle birlikte genel bir lafızda bir defasında özel olarak onun kendi ismiyle. Evet. Bu ayette Allah'ın isimlerinden El-Alim ve, ve El-Habir isimleri sıfatlarından ise ilim ve Hibret. Hı yani gezi hıbret hıbret, yani şeyleri bilme sıfatları. Bulunmak. Alimde öyle. ilim var, haberde khibret var, metinde hı. metanet var böyle evet. Hı hı. Bu ayetin insanların işleri üzerinde faydalanan birisi buna iman etmenin kişinin gizlide ve açıkta Allah korkusunu ve saygısını arttırmasıdır. Evet, vallahi Aleyhisselam ve